2025 numaralı konu, İzzet halinde yani İslam'ın güçlü olduğu devirlerde zimmilerin gözetilmesi, Ebu Nüheyl ile Abdullah bin Hanzal'e şöyle anlatıyor, Selman-ı Farisi'nin komutası altındaki bir orduda bulunuyorduk, adamın biri Meryem suresini okudu, onu dinleyen birisi hem Meryem'e ve hem de oğluna, Hazreti İsa'ya, küfretti, bunun üzerine biz o kişiyi kan içerisinde bırakıncaya kadar dövdük. O da gidip bizi Selman-ı Farisi'ye şikayet etti. Bu o güne kadar Selman'a yapılan ilk şikayetti. Selman-ı Farisi bizi çağırtarak o adamın için dövdüğümüzü sordu. Biz de arkadaşlarımızdan biri Meryem Suresi'ni okudu ve bu adam da hem Meryem'e ve hem de oğluna küfretti. İşte bunun için dövdük dedik. Bunun üzerine Selman-ı Farisi şunları söyledi: siz bunların niçin dinliyorsunuz, Allah Teala'nın, Allah'tan başka taptıkları, batil, mağbutlarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler, Enam, 6 suresi 108, buyurduğunu işitmediniz mi, ey Arap milleti, sizler din bakımından insanların en kötüsü, yurt ve geçim bakımından da en fakiri değil miydiniz, Allah Teala sizi aziz kıldı ve size büyük nimetler verdi, Peki siz Allah'ın bu ihsanlarını O'nun emirleri dışında kullanarak insanlara haksızlık mı etmek istiyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki ya bundan vazgeçersiniz ya da Allah Teala elinizdekileri alarak başkalarına verecektir. Selman-ı Farisi bundan sonra bize bazı nasihatlerde bulundu ve sonra da şunları söyledi. Akşam ile yatsı namazı arasını ibadet ve taatla geçiriniz. Çünkü böyle yapan bir kimse yapması gereken ibadetinden hafiflemiş olduğu gibi gecenin ilk saatlerini boş ve faydasız şeylerle geçirmekten de korunmuş olur, gecenin ilk saatlerini boş ve faydasız şeylerle geçirilmesi de onun son saatlerindeki ibadetleri yıkar.